Merhaba, Sudan gelen e hoş geldiniz. Ben Akkül İlhan. Bugün Sudan Gelen'de birinci olarak çevre sorunları olarak adlandırdığımız meseleleri ele alan, toplumun gündemine taşıyan bir gazete, gazetecilik alanından, yani çevre gazeteciliğinden bahsedeceğiz. Aslında modern toplumlarda, yani ileri derecede uzmanlaşmış bilgiye da, e, dayalı toplumsal sistemlerde, biz vatandaşların çevrelerinde olup biten bütün gelişmelerden hakkıyla, Haberdar olmaları imkansız. Fiziksel olarak mümkün değil böyle bir şey. Bırakın her günü, günün her saati, toplumsal hayatı, içtiğimiz sudan, soluduğumuz havaya kadar doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir pek çok değişim oluyor. Bunun önemli bir bölümü ise geriye kalanında e, uyuma, günün önemli bir bölümünde işte bulunuyoruz, geriye kalanında uyuyoruz. İşte dinleniyoruz, besleniyoruz, temizlik ve sosyalleşme gibi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz ve bu değişimleri takip etmeye ne zamanımız ne de enerjimiz kalıyor. Ancak şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çevre sorunları artık hepimizin sağlığını ve varlığını tehdit eder hale geldi. Ve insanlık bir bilinmezler denizin ortasında kendine yön gösterecek bir referans noktası, bir kutup yıldızı arıyor. İşte bu noktada çevre gazeteciliği kutup yıldızı olma çabası belki de bu nedenle bu önemli konuyu konuşmak üzere stüdyoda harika bir konuğum var. Büşra Akman bizlerle. Hoş geldin Büşra'cığım. Hoş bulduk Akgüncüğüm. Evet. E, Büşra bize 2018 tarihli Türkiye'de ulusal basında çevre haberciliği üzerine eleştirel bir inceleme adlı tezini, bunun çıkış noktasını, sonuçlarını aktaracak. Bunları konuşurken aslında Türkiye'deki çevre haberciliğinden, e, gazeteciliğinden ve sorunlarından bahsetmiş olacağız değil mi? Evet. Evet. Güzel. Şimdi Büşra sana ilk şöyle sorayım. Neden sorusuyla başlamak istiyorum. Sen zaten lisansını gazetecilik eğitimi alanında yaptın ama neden Türkiye'de çevre gazeteciliği konusunda bir araştırma yapmaya ihtiyacı hissettin ve bu tezi yazdın? Neden sorusuyla başlayalım. Çok güzel bir soru. Ben de aslında daha çok kişisel bir e, meraktan uyandı. Çevre konusuyla zaten ilgileniyordum yeşil gazete dolayısıyla. E, kendim bir okur olarak da bir haber okuduğumda ya böyle bir şey olmamış da acaba ne olmamış diye bakıyordu. Ha, bir şeyler iyi değil haberdi o anlamda mı diyorsun? Evet bir de durup durup kendi kendime seyir alıyordum. Şikayet ediyordum <gülüyor> çok. Yani bir de iletişim olarak e, pek çok haberi de detaylı inceleme şansım oldu akademideyken. Yani bunun temel noktası ne olabilir? Şikayet etmek dışında başka ne yapabilirim diye bakmak istedim. Bir de alan gazeteciliğini ben çok önemsiyorum. Hı hı. İlgilendiğim bir alan olduğu için de çevre gazeteciliğine baktım. Orada çok yaşamsal bir sonucu var e, yazdığınız haberin. Kesinlikle. O yüzden de doğru bilgilendirmenin çok hayati olduğuna inanıyorum. E, çevresel risk bağlamında. Ve böyle bir ben de araştırma yapsam ne hoş olur diye emekçiliğe danıştım. Hocam hı hı. da beni çok güzel yönlendirdi. Biraz daha e, hem sayısal hem içerik analizi de olan pek çok kriter üzerinden değerlendirme yapacağım bir e, alan yarattım. Hı hı. Evet. Peki nasıl yaptın çalışmayı? E, i̇çerik analizi yaptığını biliyorum ama nasıl gelişti bu çalışma? Biraz böyle içinden bahsetsen. İçeriğinden daha doğrusu. E, ben... Metoddan da, yöntemlerinden de. Evet. E, temanın ...en önemli çevre olayları listesini baz aldım ben. Oradaki olaylardan hmm. üç tanesini seçtim. İşte Cerat Tepe, Akkuyu, Nükleer Santrali ve Üçüncü Havalimanı. Onlar üzerinden e, böyle gerçekten meselenin berkemiği olaylardan e, hmm. haberler aldım. Onları hem içerik açısından inceledim. Buna ne kadar yer ayar, ayarlamışlar, işte, e, ne kadar paragrafa bölmüşler, kaç hmm. tane başlık atmışlar... İşte haber imzası var mı yok mu gibi böyle sayısal olarak da baktım. Bir de eleştiren söylem çözümlemesi yaptım. O da çok detaylı böyle bütün kelime kelime harf harf okudum hepsini. Bir de nitelik analizi yaptım. O da böyle haberde temel niteliklerle birlikte çevre gazeteciliğine özel bilimsellik gibi farklı kriterleri de eklediğim böyle 9-10 tane farklı başlıkta puan verdiğim bir matris oluşturdum. Hı hı. 36 tane haber inceledim toplamda Evet ama 36 tane haberi çok derinlemesine inceledim tabii, değil mi? Evet hem sayısal hem de hı hı. içerik olarak Yani tek tek hepsini okudum detaylıca hı hı. Böyle Evet çok güzel ee, Peki şimdi benim bildiğim kadarıyla aynı zamanda Bu konuda duayen olan gazetecilerle de tanıştın Ve bazılarını tanımıyordum biliyorum Tanıştın ...konuştun ve bazı sorular sordun. Onlar ne diyorlar Türkiye'deki gazetecilikle ilgili? Ben Pelin Cengiz'le, Özer Akdemir'le, Oya Ayman'la ve Nilay Vardar'la görüştüm. Hepsine selam söyleyelim Evet, hepsine çok teşekkürler. <gülüyor> Sorularımı çok detaylı bir biçimde yanıtladılar ve hemen yanıt verdiler. Ben öncelikle hem kişisel deneyimlerini sordum... ...hem de onlar nelerde zorlandılar, neleri daha iyi görüyorlar meslek etik anlayışları neler? Onları sordum. Hepsinde böyle ortak nokta olarak gözlemlediğim ve beni çok etkileyen şeyler bunu Hı. bir kişisel sorumluluk olarak görmeleriydi. Evet. Bir de çalıştıkları kurumların onları desteklemeleri ve bu alanı açmalarıydı. Biyanet, evrensel, işte diğer bağımsız medya kurumları bu konuda çok iyi bir kaynak oldu. Onun dışında ee, sorunlara bakacak olursak Son 20 yılda biraz daha Görünür olduğunu söylemek mümkün Ama orada da e, Yine aynı çevrenin Bunları takip ettiği ha, evet. Görünür olsa da Bir anlamda etiketlemenin de devam ettiği İşte çevreciler gibi hı hı. bir şey Yani bir de medyanın e, Sansür evet. uygulamaları. Oto sansür de var Sansürü de var <gülüyor> evet Onları da konuştuk ya Böyle bir tablo çıktı ortaya Peki şimdi tezden daha derinlemesinin sonuçlarından bahsedeceğiz ama neden Sentezinde Cerat Tepe Madeni, Akkuyuslu, Nükleer Santrali ve Üçüncü Havalimanı'nı seçtin diye düşünüyorum. Çünkü mesela ben baktığım zaman benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü bunların hepsinin bu büyük projelerin veya mega proje diyeceğimiz projelerin hepsinde de su varlıklarına çok olumsuz etkileri oldu bazılarında. İşte şeyde mesela Üçüncü Havalimanı'na baktığımız zaman İstanbul Yeni Havalimanı diye de geçiyor zaten isim olarak. 70 tane e, gölet dediler. Göl. Boşaltıldı içindeki sular ve yerine işte o inşaattan çıkan hafriyatlar dolduruldu falan korkunç şeyler yapıldı yani etraftaki yani direkt inşaat alanındaki şeylerden bahsediyorum bir de bunun genel olarak etrafa vereceği zararlar su varlıklarını özellikle çok büyük benim bu anlamda çok ilgimi çekiyor ama sen neden bu üçüne takıldın onu merak ediyorum ben ben bir şuna baktım bu olaylar ne kadar da geriye gidiyor Akkoyun'un ve tepenin 20 yıllık bir hikayesi var. Uzun hani, erimli haberler evet. bunlar. Evet. Bir de Meseleler mega projeleri dalmış. de özellikle eklemek istedim. Çünkü etkileri çok büyük ve yani buna ne kadar bakılıyor? Halk bu konuda yeterince bilgileniyor mu? İhtiyacı duyduğu yani çevresel konuda bir karar alınıyor. Bir politik bir yere Hı -hı. varılıyor. Gerçekten halkın da katılımını kolaylaştıracak bir bilgi var mı? Bunun sonuçlarının ne olacağını biliyor muyuz? Gibi ee, bir de toplumsal hafıza açısından da 20 yıllık süren bir olay var bir <gülüyor> haberi okuduğumda ben bunu öğrenebiliyor muyum? Yani çevre haberlerinin kriterini uygulayabileceğim şeyleri seçtim. Bir de yeterli haber sayısına ulaşmış olması önemliydi analizi yapabilmem için. Ona kadar mesela yeterli haber sayısı dedim kaç tane olması gerekir en az? Bütün medya kuruluşlarına baktığım için en az 10 tane olması gerekiyordu. Bazı olaylarda <gülüyor> 10 tane bile çıkmadı. Öyle mi? <gülüyor> evet. Çok ilginç. Evet. Yol ve Ala Ağa'da olabilir mi diye 5 tane almıştım Hı -hı. Ama 35 tane ulusal gazeteyi taradığımda O 10 taneyi bile sağlayamayan oldu Bu da çok ilginç bir mesele yani gerçekten Evet şimdi e, söylenecek çok şey var tabi ama Esasen ben e, sonuçlarını merak ediyorum ama Biraz ona geçmeden önce e, Şunu da merak ediyorum Büşra'cığım sen normalde işte gazetecilik eğitimi almış birisin. Neden bu çevre olayları, senin nasıl dikkatini çekmeye başladı? Neden bu konuya yöneldin? Kişisel olarak da şimdi merak ettim, sorayım dedim sana. Ben üniversitedeyken staj döneminde Biyanet'te çalışmıştım. Sonra alternatif medya şanliğinde Yeşil Gazeteyle tanıştım. Yeşil Gazeteyi çok sevdim. Böyle benim için bir ev gibi de oldu. Hem de çevre konularıyla daha derinlemesine ilgilenme şansım da oldu. Bir de kolektif bir ortam olduğu için... Evet. Hem gazeteciliği hem çevreyi çok detaylı tartışabileceğim de bir ortam oldu. Benim evet, için hı. böyle kişisel olarak çok yani dünyaya özen göstermek ve hassasiyetle yaklaşmak gibi bir değerim de var. Onun da etkisi oldu galiba. Evet çok güzel. Derken kendine bir çevre gazeteciliği alanında hani en azından e, akademik çalışmalar yaparken buldun. Evet birazcık aslında Yeşil Gazete'den bahsettiğim zaman benim aklıma şey de geliyor vatandaş gazeteciliği de geliyor. Böyle bir yönü de var yani aslında herkesin yazı yazabileceği bir konuda hani bir sıkıntısı olan bir gözleme olan herkesin aslında e, yazabileceği açık bir platform olarak görüyorum ben Yeşil Gazete'yi. Yani ben de öyle başlamıştım sen de öyle başladın. Kiminle konuşsam zaten öyle. Şimdi e, istersen müzikle bir ara verelim ondan sonra devam edelim ikinci bölümde. Peki. Human adlı belgeseli çoğunuz duymuşsunuzdur 2015 yılı yapımı muhteşem bir belgesel insanla ilgili bir şey adından da anlaşıldığı üzere oradan çok sevdiğim bir parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum aslında bunun bestesini yapan Armand Amar adlı kompozitör şarkıyı seslendirenler ise Sara Mariel Gaup umarım doğru söylüyorumdur telaffuz ediyorumdur Isabel Sörling'den deneyeceğiz The Storm Sudan gelen de bu hafta Türkiye'de çevre gazeteciliği ve sorunlarından bahsediyoruz. Ve güzel konu Büşra Akman karşımda. Yeşil Gazete Gönüllüsü kendisi. Gönüllerinden bir tanesi daha doğrusu. Ben de öyleyim zaten. Şimdi hacım senin tezinden bahsettik. 2018 senesinde yani bu sene içerisinde bitirdiğin çok güzel, çok faydalı bir çalışma. İnşallah kitap olarak da göreceğiz diye umuyorum. Ben de. Evet şimdi bu güzel tezin sonuçlarından bahsedelim. Hiç güzel olmayan sonuçlarından, iç olmayan sonuçlarından. Neler buldun? Türkiye'de çevre gazeteciliği ne durumda? Öncelikle nitelik analizinden başlayayım. Orada e, dokuz kritere göre çeşitli puanlamalar yaptım onun üzerinden. E, ve benim tahminime göre daha da düşük çıktı. Hı. E, Beklediğinden toplam, daha mı düşük çıktı? Yani? Evet. evet. Bütün niteliklerin ortalaması, ya bunda e, sadece çevre gazeteciliğe özellikleri yok. Çevre gazeteciliğine dair e, önemli bulduğum kriterler de var bütün gazetelerin ortalaması 5 üzerinden 1.4 çıktı felaket bir şey yani 2.5 bile değil yarısı bile değil ee, yarısı bile değil ya benim Şeylik. beklediğim Tabii ki 5 hani üzerinden 5 gibi bir sonuç değil ama hani 5 evet. üzerinden 4 iyi bir sonuçtur Hani 3 ortalama diyebiliriz ama 1.4 bütün evet. gazetelerin evet. ortalaması çok en iyi alan 2.1 aldı en kötü alanda 0.9 <gülüyor> ve bir bile hangi gazetelerde bunlar ne <gülüyor> E, en Merak iyi ederim. Cumhuriyet gazetesiydi 2.1 evet. puana sahip olan bütün konularda en kötü olanda e, sabah ve akşam aynı puan aldılar 0.9 evet. yani Zaten hani haberlerden de anlıyoruz çünkü benim gördüğüm mesela bir habere baktığım zaman özellikle işte bu senin seçtiği 3 alanda veya çevreyle ilgili olan meseleleri ele alan hiçbir bilgi olmuyor içerik olarak neredeyse 0 Hadi bakalım biraz buradan bahsedelim Evet, örneklerle çeşitlendirmek belki daha doğru olur. Süper olmuş, ee, evet. Çünkü yani eleştirel söylem çözümlemesi yaparken böyle okurken gözlerim kanıldı, <gülüyor> çok üzüldüm. Ee, orada da çok fazla böyle bana düşmanca gelen ifadeler vardı. Örneklere geçersem, e, Artvin Cerrah Tepe'deki e, bir protestoda. Şöyle bir ifade var. E, Artvin Ceratöpe'de yapımı tamamlanan maden sahasının çalışmalarını engellemeye çalışan HDP, CHP, PKK ve gezi çevreleri of. olayı provoke etmeye devam ediyor. Evet. Fotoğrafta da böyle bir çatışma var ve e, PKK ve FETÖ medyası kışkırttı diye bir ifade var. Yani şeyle ilgili hiçbir şey yok herhalde bunda değil mi? Hani bu... Proje ne zaman başladı, ne, neye mali olacak falan bunlar hiç yok. Daha da kötüsü ağacı bahane etikleri yazıyor haberde. Yani hmm, bu durumda evet. insanların çevreyi koruması düşmanca bir şey olarak etiketleniyor çünkü gördüğümüz fotoğrafta da yani gerçekten böyle. Evet, şimdi bakıyoruz böyle, fotoğrafa bizde. E, evet, bir çatışma harp alanı görüyoruz. İnsanlar karşı karşıya gelmiş bir çatışma fotoğrafı. Aynen o. Evet. Ve burada ya yani bu proje nedir? Ne yapılmak isteniyor? Hukuki olarak hangi aşamada? Hani bir sonraki adım ne? Davamı devam ediyor. Bu insanlar oraya gitmişler ve bir şey protesto ediyorlar. Talepleri ne? Neyi istiyorlar, değil mi? Hani. Ne için protesto ediyorlar falan? Bunlar hiçbir şey yok yani. Benim de önümde şu anda zaten bir paragrafı doldurmayacak bir şey var. Ve Hepsi negatif ifadelerle dolu. Polis, asker barikatı. işte gezi çevreleri falan. İnanılmaz şeyler. Gezi çevreleri nedir ya? Yani? Evet ya bu söylediği gruplar nerede bir araya gelmişler? Nerede iletişim kurupta böyle bir provokasyon çalışması yapmış? Öyle bir kaynak yok. Sadece evet. böyle bir başlangıç var. Diğer yandan da hani oradaki halkın sesini duyurmaya çalışan başka bir haberde de e, şöyle bir şey var. İşte polise anne tepkisi. İşte sen nasıl böyle yaparsın diye bir kişi orada polise sesleniyor. Hı -hı. Onu bu şekilde anlatmış. Bu da çok yani ...bana dramatik geliyor... ...ki o kişinin ismi de yok... Hmm, evet. Yani ...bu da problemlerin... ...hepsini örneklendirdin adeta sen... <gülüyor> ...bu iki örnekle ...ama daha bir sürü örnek var karşında... Ee, benim... ...şu anda masaya bir sürü örnekleri... ...yaymış durumda arkadaşlar... Evet. <gülüyor> ...bir kısmını getirdim... ...benim için en dikkat çekici olan... ...muz yemek nükleer santralden... ...daha tehlikeli başlıklı haber... <gülüyor> Ee, yani nükleer reaktörle olarak, evet muz yemeyi karşılaştırmış ve muz yemenin daha tehlikeli olduğu sonucuna varmış ve bunun bir kaynağı yok ve haberin, bu hangi gazeteydi? Bu akşamın bir akşam bir haberi. Evet. Ve şöyle bir ifade var. Bazıları nükleer reaktörlerin atom bombası gibi patlayabileceğini, dolayısıyla bu reaktörlerden kaçılması gerektiğini söyler. Bu tam anlamıyla saçma bir iddiadır <gülüyor> diye devam ediyor haber. Yani ben burada ne bilimsel ne arka plana yönelik ne bir görüş dengesine özen gösterilmiş bir içeriğe rastlayamadım. Yani dünyada da olan şeyler işte nükleer enerji çok temizdir, şöyledir, böyledir. Ama yani bir Ama biraz daha usturuplu oluyor. Yani bir ne bileyim bilimsel bir içeriği oluyor en azından. Böyle şaibeli de olsa. Bir burada istatistik. hiçbir şey göremiyoruz. Bir şey yani verimlilik üzerinden bir mi gitsin? Bir alıntı falan. Evet. Yani sağlık üzerinden gittiysen nasıl öyle bir kanıya vardın? Muz yemek tehlikeliyse muz yemeyelim mi? Yani gerçekten yani iddia buysa o zaman muz yemeyecek miyiz? De cevabı olması lazım ama yok. Muz üreticileri protesto etmemiş mi bu haberi çok merak ettim. Herhalde görmemişlerdir. Çünkü e, şeye de dikkat ettim haberleri okurken. Böyle bir akış içinde değil. ...böyle bir şey söylüyor... ...sonra başka bir şey söylüyor... ...ve kopuyorsun... Hı hı. ...muz yemekten bahsediyor... ...ya Çarnabildi falan deyip... ...bu tehlike gösteriyor mu... ...hayır deyip başka bir şey devam ediyor... ...aynı haberden bahsediyorum... ...çok ilginç... Ee, ...diğer yandan işte... ...yürütmeyi durdurma kararı var... Yani ...bunun tam olarak karşılığı nedir... ...3. Havalimanı'nda... ...bunu öğrenmek için bir habere baktığımda... ...bir yetkilinin iftar yemeğindeki... ...buluşması anlatılıyor ve e, yürütmeyi durdurma kararı nedir? Nasıl uygulanır? Yani bundan sonraki aşama nedir? Nasıl takip edeceğiz? Onunla ilgili bir şey yok. Yani işte bu karara uyma niyetinde olmadıklarını belirten nokta nokta gibi devam ediyor. Evet. Öyle bir yani ciddiyetle haber sunumundan söz etmek burada güç. Yani evet. Haberin belli bir formatı olduğu için bunu söylüyorum. Hani farklı yaklaşımlarla pek çok haber üretebilirsiniz ama haberin çok belli bir formatı var. Evet. Yani bilgi içerikli olması lazım, bilgi veriyor olması lazım, kendi fikirlerini empoze ediyor olmaması lazım. Yani bir, bütün bunlar hani hepimizin aslında ilkokul çocuklarının bile artık bildiği şeyler. Yani bu, bunlar bu elementler yoksa bir haberde ona habercilik denilemez yani yaptıkları şeyde haber olmuyor. Başka örnekler de görüyorum senin önünde daha. Bütün masaya yaydık şu anda. Evet. Aslında çok şey var yani mesela benim dikkatimi çeken bir şey. Bunu medya da çok seviyor. Mesela rakamlara çok odaklanıyorlar. İşte hı hı. şeydeki gibi bu 3. Havalimanı'nda hatırlarsan 1453'ün 53 tarihini biliriz. Yani İstanbul'un fethiliğe geçer. Onu anlatmak üzere işte 1453 tane kamyon sıraya dizilmiş. İşte havalimanında çalışan kamyonlar bunlar inşaatta dizilmişlerdi falan. Bu mesela büyük olay olmuş Yani medyanın bunun sunuşunda da çok büyük sıkıntı vardı. Servis edilişinde de vardı yani her türlü. Evet, e, ben daha çok çevresel gelişmelere odaklanmak istedim haberleri seçerken ki hani çevre kriterlerini de değerlendiriyorum. Bir yansıması olsun diye. Fakat haberlere baktığımda çok da öyle içerikler yok. İlave dolgu alanı ile ilgili yine 3. havalimanından bir haber. Sonu e, çok büyük bir duty free alanı olacak diyor. Evet, çok ya, önemli. Ya da uluslararası ödüller aldı diyor. Ve başlıkta da flaş değişiklik, 100 metre daha 3 nokta gibi bir şey. Hani ne olmuş başlığa bakıp anlamak mümkün değil. Evet. Ve işte bu ilave dolgu alanının etkisi ne olacak? Orayı nasıl etkileyecek? Oradaki canlı yaşamı? Hı -hı. Hani ne oldu da bu değişiklik geldi? Bunları öğrenmek de çok mümkün değil. Evet, şimdi hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz. Büşra, olumlu şeyler var mı? Yani Türkiye'de olmayabilir de dünyada Çevre gazeteciliği ne durumda? İyi örnekler biliyor musun bunlara dair? Yani pek çok ülkede aslında benzer durumlardan bahsetmek mümkün. Hani sivil toplum örgütlenmeleri, mesleki örgütlenmeler, bu konuda uzmanlığın gelişmesi için yapılan eğitimler çok etkili oluyor. Evet. Ve bunların olumlu sonuçları olduğunu da söylemek mümkün. Hı hı. Ama bir ülke örnek verebilir misin peki? Güney Asya'dan bahsedebiliriz. Hı -hı. E, bu konuda yani orada uzmanlaşma ve eğitim eksikliği ile birlikte evet. e, bu tip örgütlenmelerle pek çok ülkede yerel e, pek çok eğitim verilmiş ve e, bu konuya çok sahip çıkıyorlar evet ya şimdi e, şey bir soruyla yani çok genel bir soruyla kapatalım zaten zamanımız çok azaldı Türkiye'de çevre gazetecinin önündeki engeller ...nasıl ortadan kaldırılabilir sence? Hani bu kadar bir araştırma yaptın, eminim fikirlerim vardır bununla ilgili. Ya sadece aklımalı. çevre konusundan söz etmektense... Yani ...medya ile ilgili aslında çok büyük bir şey görüyoruz. Ee, diğer alanlara da yansıyor bu. Çevre gazeteciliği de buna dahil. Ya yani Bununla birlikte hani dünyadan örneklerini gördüğümüz şekilde... E, ...medya yatırımları olan, başka alanlarda yatırım yapmayan medyalar... ...bağımsız medyalar... Bağımsız medya, evet. Evet. Ve yine eğitim, uzmanlaşma konusundaki destekler bu mesleki olabilir ya da sivil toplum yoluyla olabilir. Mümkün. Evet, mümkün. Ee, ben de şeyi hatırlıyorum şimdi, ona katılamamıştım. Yani çok istemiştim katılmaya ama Haziran'da, Haziran'ın sonunda mıydı, başında mıydı hatırlamıyorum şimdi. Ee, su gazeteciliği eğitimi vardı. Hatırlamıyorum kim yapıyordu ama... O sırada ben Oslo'da olmak zorunda olduğum için gidemedim. Böyle şeyler oluyor arada. bir Böyle sivil inisiyatiflerin tetiklediği şeyler oluyor. Aslında bu konuyla ilgili mesela bölümler açılabilir. Yani Çevre gazeteciliği bölümü de olabilir. Bir alt bölüm olarak gazetecilikte. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Böyle bir şey yapılabilir mi? Evet bazı üniversitelerde var. Çevre ne? gazeteciliği derse okutuluyor. Bölüm yani ders olarak, olarak açılmıyor evet, ama... Evet. Yine online kurslar var. Onlar da bir seçenek. Ee, onun dışında yine e, iklim değişikliği haberlerini nasıl yaparız diye atölyeler de düzenleniyor. Hmm. Yine veri gazeteciliği eğitimleri var mesela. Orada çevreyle ilgili ne yapabilirim diye de bakılabilir. Evet. E, gelişim için pek çok seçenek var. Evet, Yurttaş gazeteciliği kavramı da bence önemli. Bugünlerde öyle bir duyuru da duydum ben. Ee, yani onlara da e, bakmak lazım. Yani kişi isterse bir vatandaş olarak gazeteci olabilir aslında bir parça. Evet. <gülüyor> Özellikle de çevre konularında. Evet programımızın sonuna gelmişiz çoktan. Çok teşekkür ediyoruz Büşra'cığım geldiğin için. Bize teşekkür önemli edeyim, bilgiler verdin. Evet sudan gelen de bu haftalık bu kadar diyelim. hoşça Hoşçakalın. Sudan gelen.